tebareke ve teala fi kitabihi l-kerim esti'idhu billah bismillahirrahmanirrahim hel yenzuruna illa en te'etiyahumu elmelaike tu rabbuk Ev yetti Rabbu ki ev yetti bazı ayat Rabbik. Yem yetti bazı ayat Rabbik ki la yentou nefs an imanuha lmtkun. Lmtkun amenet min qablu ev kesbet fi imanha khaira. Alin çazırı, inna muntaziru. çazırı. İnne lüzzin ve kânû şiâl minhum fi şey. İnne ma emrûhum ilâ Allah, sünmä yunabîûhum bima kânû yefâlû. Sübhat Allahu Al Azim. Ve delgana Rasuluhu Nabiyl Kerim. Allahumma ekrimna fehme Nabiyyin Melaiketil Mukarrabin Amin Ve kâle Nebiyyü Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem et ibu Mina zembi Kemen la zembele Sabaka Resulullah Fîmâ Kâl. kal ma kalen nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem aziz ve muhterem cemaati müslümin <gülüyor> bildiğiniz gibi bu cami-i şerifte yaptığımız son birkaç dersi iman konusunda karşılaştığımız büyük tehlikeleri bertaraf edebilmek için mümkün olduğu ölçüde onlardan sıyrılabilmek için emin olabilmek için ehli sünnet vel cemaat mezhebince kabul edilmiş. İmanın kabulünün şartlarına tahsis etmiş bulunuyoruz. Müslümanlar imanın şartlarının altı olduğunu biliyorlar. Aşağı yukarı birçok Müslüman yaştan itibaren, çocukluk yaşlarından itibaren imanın şartı altıdır diyebiliyor. Bunlar da amentü içinde geçen altı esas. Bunlara inanan kişi yani kalben bu altı iman esasını tasdik eden yürekten doğrulayan doğru olduklarına içiyle hükmeden ve dışıyla de bunu itiraf eden kişi iman etmiş olur. Veya başka bir tabirle bu altı esasın kabulünün bir kısa ifadesi demek olan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimeyi tevhidini zikreden böyle şekle inanmış olur. Bu adam iman etmiştir. Şekli yerine getirmiştir diyebiliriz. Ancak bu altı esası kalbiyle tasdik edip diliyle ikrar eden kişinin bu imanının geçerli olması için bu tamamdır diye Allah ve Resulünce onaylanması için bu iş tamamdır, bu işlem tamamdır denebilmesi için ehli sünnet alimleri Kur'an'dan ve sünnetten süzmek suretiyle bir sekiz şart daha getiriyorlar. Yani bunlar yakıştırılmış şeyler değil. Kur'an'daki ayetler inceleniyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti inceleniyor. Ve imanın kabulünün şartları diye ayrıca bir sekiz şart daha ileri sürülüyor. Ne hikmetse bunlar kürsülere fazla getirilmediği için. <gülüyor> Sağolsun cemaatimizde ciddi şeyleri Dinlemekten ziyade günlük tartışmaların içinde yer almayı sevdiği için, aktüel konularla meşgul olmayı daha çok arzu ettiği için bu ana meselelere pek sıra gelmiyor. Pek temas edilmiyor. Eh fırsat buldukça ben bunları burada birkaç defa daha tekrarladım. Ama yine tekrar lüzumunu hissediyorum. Çünkü Müslümanların çok ucuzca basit sebeplerle küfre düşme istidadı gösterdiklerini hatta düştüklerini görmekte bir sıkıntı yok. Niye böyle olsun yani? Onları ben kısaca saymaya çalışıyorum. Üçünü gördük geçen derslerimizde içindeki altı esasa inanan kişinin bu inancı devamlı ve sabit olmalıdır. Kaç günlüğüne inanıyorsun? Kaç seneliğine inanıyorsun? derlerse bu imanım sabittir, devamlıdır. Yaşadığım müddetçe inancım budur ve Allah'ın huzuruna ebedi hayata da bu inançla intikal edeceğim kararının verilmesi lazım. Amentü'yü kabul ediyorum. Ne kadar? Ömür boyu. Ebediyen inancım budur. Kararının verilmesi lazım. Belli işlerim var. Varmak istediğim belli neticeler var, sonuçlar var. E onlara varana kadar bu imanı malzeme yapayım vasıta yapayım netice hasıl olduktan sonra da vazgeçerim diyen kişi henüz hiç inanmış değildir henüz Müslüman değildir o kendini öyle gösterse de öyle bilse de değildir demek ki birincisi iman devamlı ve sabit olmalıdır ikincisi kabul ettiğimiz bu altı iman esasına ki bu altıyı kabul etmek İslam'ı kabul etmek demektir. Bunlar İslam'ın temel taşlarıdır. Bunlara bir bütün halinde inanmak lazım. Altısına birden inanmak lazım ve yakinen inanmak lazım. Yani tam bir kesinlikle Herhangi bir iman esası üzerinde en küçücük bir şüphe, bir tereddüt, bir acaba sorusu tamamına inanmamanın ifadesi demektir. Allah korusun. Acaba öldükten sonra dirilmek var mı? Hakikaten melekler denen kullar var mı? Kur'an'ın bahsettiği cinler var mı gibi böyle imanı edilmesi gereken Kur'an'ın haber verdiği bazı noktalardaki şüphe iman değildir. Yani iman fırsatını bırakmaz, yok eder. Hem tamamına inanmak mecburiyeti var hem de tam bir kesinlikle yüzde yüz ölçüsünde tereddütsüzce inanılmalıdır ki bu iman olsun. İman bulanıklık kabul etmez. Acaba kabul etmez. Niye, niçin? Bunları hiç istemez iman. Üçüncüsü herkes bir şeye inanıyor. Ve benim inancım doğrudur diyor. İnancının, imanının yanlış olduğu, kanaatinde olan kimse yok. Benimkisi doğrudur diyor. Ve insan sayısı kadar da bu iddia var ortada. Acaba hangisinin imanı doğrudur? Bir ortak ölçü olması lazım. Kabul gören iman ehli sünnet vel cemaat mezhebine mutabık olan imandır. E mezhep diyorsun mezhep ayrımı yapıyorsun hayır ifade et, etmek için bunu söylüyorum yani anlatabilmek için bunu söylüyorum İslam burada ben çok tekrar ettim İslam eşittir ehli sünnet vel cemaat ehli sünnet de eşittir İslam İslam deyince ehli sünnet vel cemaat akaidini anlayacaksınız Ehl-i Sünnet deyince de İslam anlayacaksınız. Yani bunların aynı şeyin farklı ifadeleridir, ayrı ayrı ifadeleridir. Ve Ehl-i Sünnet nedir? Çok kısa ifadesiyle, Ehl-i Sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi, Allah'ın son peygamberinin son elçisinin inandığı gibi ve onun ilk Müslüman arkadaşları sahabe dediğimiz o topluluğun inandığı gibi inananların topluluğu demektir. Yani bir Müslüman peygamberi gibi inanmayacak da nasıl Müslüman olacak? İmanı kendisine öğreten İslamı kendisine tebliğ eden peygamberden farklı inanırsa ayrı düşünürse o nasıl doğru inanmış olabilir? Yani peygamberin inancından, sahabenin inancından ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşması nispetinde sapıktır bu adam. O uzaklaşma dalalettir. Dalalet ilmi tabiriyle hadi Türkçeleştirelim sapıklıktır diyelim. Yani haktan uzaklaşıyor, ana yoldan çıkıyor demektir bu adam. Ama çok fazla uzaklaşırsa o uzaklaşmak küfürle ifade edilir. Yani tamamen İslam'dan kopmuştur demektir bu. Öyle uzaklaşmalar var ki henüz küfür seviyesine varmamıştır. Yani küfre doğru gidiyor haktan uzaklaşıyor ama henüz küfre varmamıştır. O şeyi de mesafeyi de muhafaza etmemiz lazım. Geçerli iman, ehli sünnet vel cemaat, akaidine mutabık olan imandır. Efendim ehli sünneti bilmiyoruz. E, bileceksiniz. Ne yapayım? Bilmediğiniz şeyleri nasıl öğreniyorsunuz? Hesap kitabı işini çok iyi bilmiyorsunuz siz. Ama muhasebecileri ücretini vermek suretiyle tutuyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Biz sizden ücret de istemiyoruz ama yine gelmiyorsunuz. Ben dinimin şurasını öğrenmek istiyorum, şu noktasını tasviye etmek istiyorum. Bana öğretir misin diye geldiğin zaman ben avukat gibi senden ücret de istemiyorum. Ama gelmiyorsunuz. Gelmiyorsunuz. Bu suçunuzu kabul edeceksiniz. Geçen hafta da söyledim, cemaat iştahsız çocuklara dönmüş bu camideki cemaat hani bazı ufak çocuklar var bünyeleri zayıf iştahı yok anne baba tabak elinde dolaşıyor aç oğlum bir kaşık al al bir lokma yani ona bir şey verecek de vücudunda bir lokma et bitsin bitsin, bitsin diye çalışıyor almaz çocuk cemaata ya al bu meseleyi bu senin ebedi hayatınla ilgilidir ebedi kurtuluşunla ilgilidir diye yalvarıyorsun cemaat ağzını yumuyor almak diyor yapmayalım bunu kendimize çok diyoruz çok haksızlık yapıyoruz yani bu kürsülerden verilmek istenenler verilmek istenenler mutlaka hayat veren şeylerdir ebedi hayatımızla ilgili şeylerdir bu hayatımızı da düzene koyar Ebedi hayatımızı da düzene koyar. Ama her neyse, cemaat burada kusur buluyor. Bak diyor kürsüde ehli sünnet dedi diyor. E ne diyecektim ben mübarek ol? Ne diyecektim ben? Elbette ki hak neyse onu ifade edeceğim ben. Ve kestirme yoldan diyeceğim ki hak budur. Bunun dışında kalanlar batıldır ya sen hakkı bil onun zıttına yanaşma hak budur doğru budur bu da camiye gelecek kadar hareketli olan bazı insanları üzüyor yani niye bize doğruyu söylersin dercesine bir tepki geliyor cemaatten yine de ben bunları söylerken cemaata sitem etmiyorum yani <gülüyor> cemaat bizim canımız ciğerimiz her şeyimiz Tavga etmeye çalışmıyoruz. Bu geri çevirdiğin lokma senin aleyhindedir diyorum. Bunu alman lazım. Buna ihtiyacım var. Hazır sana sunulmuş, takdim edilmiş bu lokmayı alacaksın. Burada şifa var, sıhhat var burada. Maddi ve manevi sıhhat var. Dördüncü şart. İmanın kabulü için gerekli olan dördüncü şart Müslüman ümitle korku arasında bulunmalıdır tamamen ümitsizlik küfürdür yani dinin reddidir inkarıdır tamamen korkusuzlukta küfürdür dinin reddi ve inkarı manasına gelir kim ümitsiz olur kim reddeder bir kısım insanlar hakikaten amel ve ibadette kusursuz olmaya çalışıyorlar. Allah ve Resulü'nün bütün emirlerini, talimatını yerine getirmeye çalışıyorlar. Uzun boylu namaz, uzun boylu oruç, haccı var, zekatı var. Yani dindeki bütün ahkamı tatbik etmeye çalışıyor. Allah kabul etsin. Ediyor. Ancak ona bir gurur, bir ucup arız oluyor. Bir kendini beğenme hastalığı geliyor. Fazla ibadetinden kaynaklanan bir şımarıklık geliyor. Çünkü hazmetmeden yapılan ibadet de bazen geri teper. Bazen geri teper. Şimdi bu insanlar sanki sıratı geçmiş oluyorlar. Çok ibadet yaptığı için öbür eksiği olan Müslümanlara onlar kadar başarılı olmayan Müslümanlara tepeden bakmaya başlıyorlar. Beş vaktini kılıyor ya Kılmayana tepeden bakıyor. Tepeden bakmak yok. Onun ayaklarının dibine ineceksin. Bak benim güzel kardeşim. Bu namaz senin için çok faydalı bir şey. Namazsız bir Müslüman düşünülemez. Namazsız bu işler götürülemez, halledilemez. Bu namazı kılmalısın sen. Yani kendisinin namaz kılmış olması... Kılmayanı kurtarmanın yolu olmalı. Kılmayana yüksekten bakma sebebi değil, tepeden bakma sebebi değil, onu beğenmeme sebebi değil de ben kılıyorum, yani batmamak için benim altımda bir sandal var. E sen batıyorsun, boğuluyorsun, uzat elini benim sandalıma tutun demen lazım. İşte şimdi bu ibadeti çok olan, bazıları herkes için de değil bu, bir gurura kapılıyorlar, bir şımarıklığa kapılıyorlar. Hatta o kadar ileri gidiyor ki, Allah bizim işimiz tamamdır diyor. Benim meselem tamamdır, benim korkulacak hiçbir tarafım yok. Ne kadar çok ibadet yapılırsa yapılsın kulluk, ibadet seviyesi nereye ulaşırsa ulaşsın en büyük abid Allah'ın azabından en çok korkan adam olmalı. Peygamberimiz buyuruyor ki vallahi içinizde Allah'tan en çok korkanınız benim diyor. Onun azabından en çok ben korkuyorum diyor. Yani peygamberin geçmiş ve gelecek her türlü günahı affedilmiş zaten günahı yok da o sitemi gerektiren zelleleri de affedilmiştir. O böyle diyor. Her gün ben korkumdan dolayı günde en az yüz defa istiğfar ediyorum diyor. ve ben işte şunu yapıyorum, şunu yapıyorum, şunu yapıyorum. E niye korkayım efendim? Dedin mi bu seni küfre götürür. Çünkü Allah emrediyor amel ve ibadetiniz hangi seviyede olursa olsun benim azabımdan korkacaksınız. Kabul etmiyorum amellerini ne yapacaksın? 25 defa hacca gittim. Hiçbirini kabul etmiyorum diyor Allah. Şu kadar umrem var. Onun için kabulüne yalvaracaksın daima. Ya Rabbi ben dünya eksiksiz yaptım. Kusursuz yapmaya çalıştım ama yine de eksiktir sen kabul et diye boynun bükük olacak. Kabul edilip edilmediğini bilmiyorsun. Bir de böyle başını dikleştirip tamamdır benim işim. Benim azaptan korkacak bir şeyim yoktur. Dersen mahvolursun. Bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hı -hı. Sizden hiçbiriniz sizden hiçbiriniz kendi ameliyle ibadetiyle cennete giremez. E ya Resulallah sen de mi? Diyorlar. Evet. Ben de amellerimle, ibadetlerimle cennete giremem. E nasıl gireceğiz? Allah'ın rahmetiyle diyor. Yani bizim amellerimiz yetmez bu işe. kafi gelmez. Biz işte yolunda bulunuyoruz. Yaptıklarımız beklediklerimizin karşılığı olmaz. Umduklarımızın karşılığı olmaz. İman nedir? Amel ve ibadet hangi noktaya erişirse erişsin, her zaman içinde korku olacak. Belki de kabul olmadı. Belki de geçerli olmadı. Allah'ın rızasına mutabık düşmedi. Ben azaba uğrayabilirim. Allah'ın azabına uğrayabilirim korkusu Hiçbir gün senin kalbini terk etmeyecek. O korku imandır işte. O korku iman. İbadeti çok olanlar bu hataya düşüyorlar. <gülüyor> Öbür hataya ümitsizliğe kapılma hatasına da günahı çok olanlar düşüyor. Adam günah işlemiş olur ve olmadık günahlara insanlar bulaşabilir İlla nefis sahibi olan insan melek değildir hata eder mutlaka hata eder ama hatada ısrar etmemek lazım, inat etmemek lazım, hemen tamirine çalışmak lazım efendim ben son derece günahkarım günahkarım benim affedilecek bir tarafım kalmamıştır diyor ümitsizliğe kapılıyor Ümitsizliğe kapılıyor. Mesela gel camiye gidelim. Hadi ben camide ne işim var diyor ya. Cami bana ne yapar diyor. Seni şu dini topluluğa götüreyim, şu büyük insanla görüştüreyim. Bana faydası olmaz diyor. Niye? E ben çok günahkarım diyor. Bu adam yaptığı günahların günah olduğunu bildiği müddetçe. Günahı günah bilerek ne yaparsa yapsın kafir olmaz... Günahından dolayı kafir olmaz, dinden çıkmaz ama ümidini kestiği için kafir olur. Niye be kardeşim? Neden ümitsiz oluyorsun? Ümit kesmeye gerek yok. allah Zülcelal Kur'an'da kerrat ile Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. O bütün günahları affeder. Hem de şartsız affeder yani. Kul hakkı hariç, bütün günahları şartsız affediyor. E sen niye ümitsizliğe kapılıyorsun? Allah'ın rahmetinin karşısında en büyük günahlar bile çok küçüktür. Çok küçüktür. Meşhur İmam seyri. İmam seyri büyük ulemadan, şairlerden, alimlerden birisi rahmetine vesile olur diye bu zat hükümdarları met ediyor ama mükemmel bir şair ve onlardan da caizeler, hediyeler koparıyormuş bir gün bir felç hastalığına yakalanmış ama bu hastalığı yedi sene sürmüş son derece perişan en yakınları bile ondan bıkmış, usanmış Terk etmişler onu. Böyle son derece çaresizlik içinde iken, ellerini açmış, şifa Cenab-ı Hak'tan, öyle bir uyku gelmiş kendisine. Rüyada Fahri Kainat Efendimiz'i görüyor. Aman şefaat ya Allah diyor, perişanım diyor. Peygamberimiz ona buyurmuş ki, şimdiye kadar olur olmaz herkesi methettin, ama bana dair hiçbir sözün yoksa hiç met etmemiş hakikaten Resulullah o güne kadar benim hakkımda bir kaside yazacaksın orada benim üstünlüklerimi dile getireceksin ve çok da uzun olmayacak. Bu böyle büyük bir heyecanla uyanmış. Kaleme sarılmış. Kasideyi bürde diye şöhret yapmış olan o meşhur 160 beytli kasidesini yazıyor. Hakikaten erişilmez bir şey yani. Böyle bir kaside. Onu yazdıktan sonra tekrar Resulullah'ın rüyasında görüyor. Peygamberimiz buyuruyor ki o yazdıklarını oku bakayım. Ben okuyorum diyor. Şöyle sallanıyordu diyor. Sağına soluna Resulullah böyle Vecl içinde, zevk içinde dinliyormuş. Bir Mısra yazmış, ikincisini getiremiyor. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ fihi ennehu beşer. İlmin onun hakkında ulaştığı son nokta. Hz. Muhammed'le ilgili ilmin söylediği son nokta şudur. O bir insandır. <gülüyor> tamam bir beşerdir, bir insandır diyor ilerisini getiremiyor. Resul-i buyurmuş ki orayı da şöyle tamamla ve ennehu hayru halkillahi kullihimi o Allah'ın yarattığı bütün varlıkların en hayırlısıdır şeklinde tamamla buyurdu. Ve o kaside İmam Buseyri'nin şifası oldu. O kasidesinde işte bir yerde biraz kendine ümit vermeye çalışır, Müslümanlara ümit vermeye çalışır ve der ki: Ya nefsi la taknatî min zelletin azbet. İnnel kebâire fil Ey benim nefsim diyor. Ey benim nefsim bir ayak kaymandan dolayı, işlediğim bir günahtan dolayı Sakın ümitsizliğe kapılma. <gülüyor> Günah işledim diye sakın yese kapılma, ümitsizliğe düşme. Çünkü Allah'ın affı karşısında, Allah'ın affı karşısında büyük günahlarla küçük günahları aynıdır. Yani Allah, ey benim nefsim,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 küçük günahları kolaylıkla affediyor da büyüklerini affederken zahmet çekiyor mu zannediyorsun sen ya? Yani? O onun için büyük küçük diye bir şey yok. Affettiği zaman affı murat ettiği zaman en büyük günahlarda bir anda silinir gider. Ki küfürden daha büyük bir günah yoktur. En büyük suç nedir? En büyük suç Allah'ı ve onun nizamını tanımamaktır. Onun dinini, onun nizamını tanımamaktır. En büyük terörist, kainat çapında terörist bu adamdır. Böyle bir ülkede düzene kaldırmış, bilmem nerede bilmem ne yapmış, onlar değil terörist. Asıl terörist, korkarım ki terörü takip edenlerdir. Terörle mücadele edenlerin en büyük teröristler olduklarına ah keşke bir bilseler. Asıl terörü kendilerinin işlediğini, yürüttüklerini ah bir bilseler. Allah'ın nizamını tanımamak gibi bir terör olamaz. O terörün adı da küfürdür işte. Küfür. Bu en büyük suça bulaşmış bir adam düşünün. Ve yüz yaşına kadar da yaşamış. Yüz yaşında, yüz senedir İslam'ı reddediyor. Böyle bir din tanımıyorum, böyle bir din olamaz diyor adam. Ama yüz sene bu fikir yürütmüş. Yüzüncü sene bu fikrimden cayıyorum, İslam hak bir dindir. Ben de bu dine inanıyorum dese, yüz yıllık küfrünü düşünün adamı Ve küfür adına verdiği mücadeleleri düşünün. Müslümanlara Müslümanlığa verdiği zararları düşünün. Dönüyorum diyor. Ve ben de bu dini kabul ediyorum dediği gün anasından doğmuş gibi tertemiz olur. İman öyle büyük bir şey ki o kendinden önceki dönemi siler süpürür. El İslamu yecub bu makablehu buyuruyor peygamberimiz. İslam kendinden önceki dönemi siler ortadan kaldırır o 100 yıllık küfür yanar gider küfür. küfürden daha büyük bir suç yok sende küfür suçu olsa bile onu silmen temizlemen mümkündür ve daha aşağıda günahların var niye ümitsizsin Allah aşkına ya? neden ümitsiz oluyorsun ha bu işler ne kadar kolaymış bilmem Acaba dönebilir misin? Dönme fırsatı bulabilir misin? Herekel müsevvifun, yakında düzelirim, yakında toparlarım diyenler mahvolmuştur diyor Resulullah. Acaba nasip olacak mı sana biliyor musun? Onun için elindeki fırsatı kaçırmamaya çalış. Şu an tevbe etme şansın var. Tevbeni yap hacca gitmiyor adam ya niye gitmiyorsun bu kadar büyük servetin sahibi e belki de hakkını veremez güya hakkını veremez hakkını versen de git vermesen de git arkadaş hacca gidersen belki hakkını verme yolunu bulacaksın öbür günahlardan sıyrılma yani sen kulağını taşıyorsun kulağının hakkını verebiliyor musun sen gözünü oymuyorsun. Gözlerinin hakkını verdin mi sanki sen? Yok. Öyle vehim. Vehim. Efendim, hacca gidip gelen adam <gülüyor> toparlanması lazımmış. Yani gidenin toparlanması lazım da gitmeyenin toparlanması gerekmiyor. Hacca gitmeyen istediğini yapsın manasına mı geliyor ya? Bunu nereden uyduruyor bu Müslümanlar? Bizim dediğimiz bilerek, şuurla <gülüyor> din çiğnenmeyecek. Bile bile, kasıtlı efendim yaşayabildiğim kadar yaşayayım demeyeceksin. Ama herhangi bir sebep seni dini çiğnemeye itmişse, zorlamışsa nefse esir düştün, yenik düştün veya bir kısım bozuk çevrelerin baskısı altında kaldın işte onun içinde ümitsiz olmana gerek yok gelirsen gerek yok ama Mevlana'yı güya anlıyorlar sorsanız onlara işte Mevlana dedi ki Yahudi de olsan Hristiyan da olsan gel her ne olursan ateşperest de olsan gel bin kere tevbeni bozsan da gel Mevlana'nın bu sözü doğru ama İslam'a gel İslam'dan çıkmayı gelmek kabul ediyorlar. Mevlana'yı bu tiplerin ziyaret etmesi doğrusu yani beni şaşırtıyor. Bari senin bu sözünden ümitleniyorum. Davet ettiğin yere geleceğim inşallah bir gün. Niyetiyle gidiş olmazsa. Böyle işte dansın önderi Mevlana'dır. İçkinin önderi böyle şey olur mu ya? Mevlana'yı tenzih ederiz bunlardan. Ne büyük bir iftira var. Tabi bu nesil söz de anlamaz. Dil de bilmez bu nesil. Dini olmayanın dili de yoktur. Dili de yoktur onun. Bu nesil hem dilsiz hem dinsiz maalesef. Öyle bir nesil haline gelmiştir. Ümitsizliğe kapılmıyoruz. Yani imanın kabulünün dördüncü şartı hemen bitiriyorum. İman nedir? Ümitle korkunun ortasında bulunmak. Hem günahımın çokluğundan ötürü ümitsiz olmayacağım hem de ibadetim çoğaldı diye korkuyu ortadan kaldırmayacağım. Tam ortada duracaksınız. Duracağız. Terazinin iki dili dengede duracak. Hangi taraf aşağıya düşerse o taraf seni bir yere sürüklüyor demektir yani. Allah korusun. Şimdi ezan okundu, ben şeyi bitirdim burada. Bir talep var. Ee, Küçük yalı emek camii ve Kur'an kursu adıyla bir talep geliyor buraya. Şimdi cemaatta bu tabirleri duyunca, hani biz camiler de kanunen diyanete bağlandı. Belli izinlere bağlandı. Hala mı çoğalıyor bunlar? Böyle bir şey demiyorsunuz değil mi? Allah korusun. Bunu söylemenin ucunda küfür gözükebilir ya. Yani. Allah korusun. Efendim yeter bu kadar cami. Allah her cami için ayrı cemaat yaratmıştır. Efendim bu cami dolmadı ikincisini niye yapıyorsun? Bu yaptığın cami mutlaka yeni cemaat olacak. Hiç bunda şüphe yoktur. Hiç şüphe yoktur. Ve bilesiniz ki bu ülkede, daha doğrusu bu dinin tarihinde her şeyin merkezi camidir. Peygamber aleyhissalatu vesselam ilk iş olarak camide başladı, tebliğatına, Kabe'de başladı, Mescid-i Haram'da başladı. Medine'de ilk işi Kuba Mescidi arkasından Mescid-i Nebi'nin inşasıdır camilerin büyük bir değeri var e yeter artık bu kadar cami o birilerinin ağzını kullanmış olursunuz 70 bin cami var Türkiye'de e işte bu kadar da imam hatip mezunu olsa bu kadar da imam olsa yeter kim demiş yeter ya biz 6 milyara imam arıyoruz 6 milyarı ibadet ettirecek mabet arıyoruz kim demiş bunu dünya Türkiye'den ibaret değil ki bu yanlış fikirlere kapılmayın. Bu propagandalara kapılmayın. E Kur'an kursları da kapanmadı mı? E tabelalara asılıyor şimdilik. Kur'an kursunu kapattım demiyor kimse. Kapattım demiyor ama gidiyor çeşmeye akan suyu kesiyor. Bir kanaldan su geliyordu. Çeşmenin hazinesi deposu doluyordu. Ve musluktan da suyu alıyorduk. Şimdi su akıyor görünüyor. Ama çeşmenin deposundaki su akıyor şu anda. Bu su bitti mi devamı yok. Çünkü oraya gelen suyu çevirdiler başka tarafa çevirdiler. Görünüşte öyle diyorlar hangi kurs kapandı? Hangi imam hatip okulu kapandı? E talebe gelemedikten sonra bütün okullar senin olsun. Ne yapacağım bunları ben? halebesiyle bina işe yarar. Öğrencisiyle işe yarar. Sağ olasınız sizde. Aman çocuğumun istikbali körlenir korkusuyla Kur'an kursundaki çocuğunuzu kaptınız aldınız. İmam Hatip'tekini çektiniz aldınız. Nereye götürdünüz? Nerede daha iyi gavurlaştırılırsa oraya. Bravo size. Ondan sonra ne diye şikayet ediyorsunuz siz? yaşadığınız olayların nesinden şikayet ediyorsunuz? var mı hakkı hakkımız yok bizim benim oğlumun istikbali tamamen körlenebilir sen istikbal ne diyorsun? maaş getiren yollara istikbal diyorsun öyle mi ahireti ne olacak bu çocuk yani o çocuk cehenneme girerse hiç mesele değil imanı kaybolursa mesele değil Yeter ki bu hayatta bir maaş kapısı yakalasın. Senin annen imza atamıyor, aç mı kaldı? Annen imza atamaz. Hala resmi evraka parmak basıyor. Kralıca gibi yaşıyor imanının sayesinde. Ama üniversite mezunu imansız olduğu için sürünüyor arkadaş. Öleleri var. Her mezun böyledir manasında söylemiyorum. Gelin şu akidenizi düzeltin ehl Sünnet'i konuşuyoruz. akideni düzeltin. Bir milletin dini varsa her şeyi var. Eğer bir milletin dini yoksa hiçbir şey yoktur o. O dini olmayanın namusu yoktur. Dini olmayanın can güvenliği yoktur. Mal güvenliği yoktur. Vatan bütünlüğünü müdahale... Bu dönemdeki yardımları... Eski döneme benzetmeyeceksiniz. <gülüyor> yani bir rahat dönemler geçirdik. Kıymetini bilemediğimiz yıllar geldi geçti. Şu anda olanı bitirmek istiyorlar. Elde avuçtakini yeni kazanç üstüne kazanç koyamadığımız gibi avucumuzdakini de almak istiyorlar. Ona göre yardımcı olacaksınız. Bakıyorsunuz bilmiyorum bu cami midir ben. Orada irşat göreviyle gittiğim zaman başlangıç tarihine bakmıştım bir caminin 20 sene evvel başlamış. Ama daha bitmemiş. 20 sene içinde ne apartmanlar, ne işhanları, neler yapıldı satıldı. Ama bir türlü Allah'ın evi bitmez. Bu kadar kıymet veriyor Müslümanlar dinlerine. Şöyle bir içinizden gelerek Allah rızası için. Bu kardeşlerimiz de hakikaten Mahmut Paşa'ya gittiğimize değdi. Desinler, böyle biliniyorsunuz. Bak bu şöhretinizi kaybederseniz, sonra zarar edersiniz. Bu itibarı koruyalım, doğru dürüst yardım edelim. Açıyorsunuz cüzdanı böyle, neresine bir elli bin lira sıkışmış, bir yüz bin lira sıkışmış değil. Ne gelirse önüne, beş bin, beş bin, on bin, on bin, neyse. On bin diyorum ama milyon demektir o. Oh. Paranın kıymeti yok da onu şöyle söylüyorum. Cenab-ı Hak bütün yardımlarınızı kabul eylesin. Lillahi'l-Fatiha.